Meşhur mezheplerin tedvin dönemlerinde henüz hadislerin tamamı toplanmamıştı. Meşhur mezheplerin tedvin dönemlerinde henüz hadislerin tamamı toplanmamıştı. İbn-i Dakik Al-Aid rahimahullah, kendilerine ulaşmadıkları için mezhep imamlarının amel etmedikleri hadisleri toplayan bir eser yazmıştır. İbn-i Dakik Al-Aid'in böyle bir eseri var. Yani kendilerine ulaşmaması sebebiyle müştehit imamların amel etmediği hadisleri bir kitapta toplamıştır. Ve bu kitabın ön sözünde şöyle diyor. Hadislere muhalif olan meseleleri imamlara nispet etmek haramdır. Hadislere muhalif olan meseleleri imamlara nispet etmek haramdır. Bu meselelerin imamlara nispet edilmemesi, ve onlar adına yalanlar uydurulmaması için kendilerini taklit eden fakihlerin bu meseleleri bilmeleri vaciptir. allah Ekber. Diyor ki, bu meselelerin imamlara nispet edilmemesi ve onlar adına yalanlar uydurulmaması için kendilerini taklit eden fakihlerin bu meseleleri bilmeleri vaciptir. Yani bu meseleleri düzeltmeleri kendilerine vaciptir. Şimdi, bazı mezheplerin, yani bütün mezheplerden örnek vereceğiz de, yani amel etmedikleri hadisler, mesela Hanefi mezhebinden başlayalım. Örnek verelim. Hanefi mezhebinin amel etmediği hadisler. Bazıları şunlar, bir şahit ile beraber yemin edilebileceğini söyleyen hadisler. İki, namazda rükudan kalkarken ellerin kaldırılmasını söyleyen hadisler, yani rafiye deyin. Üçüncüsü, çocuk için akika kesmenin caiz olduğunu söyleyen hadisler ve benzeri hadisler. Hanefi mezhebinin amel etmediği hadisler. Maliki mezhebinin amel etmediği hadislerden bazıları ise, Mesela İmam Malik'in Ramazan'dan sonra Şevval'daki 6 gün nafile oruç hakkında şöyle diyor. İmam Malik, Ramazan'dan sonraki altı gün yani şevval orucu ile ilgili ben ilim ve fıkıh ehlinden hiç kimsenin bu günlerde oruç tuttuğunu görmedim. İmam Malik rahimahullah, şevval orucu ile ilgili yani altı gün orucu ile ilgili diyor ki ilim ve fıkıh ehlinden hiç kimsenin bu günlerde oruç tuttuğunu görmedim. Seleften de bu konuda bana ulaşan bir şey yoktur. Yani öyle bir delili de yoktur. İlim ehli bu orucu kerih görmüş ve bid'at olacağından endişe etmiştir demiştir. Kim? İmam Malik Rahimahullah 6 e, gün orucuyla ilgili ben diyor fıkıh ve ilim ehlinden kimsenin bunu tuttuğunu görmedim. Seleften de bana herhangi bir nakil yok. Ancak ben biliyorum ki ilim ehli bu orucu kerih görmüştür ve bid'at olacağından endişe etmiştir. İmam Malik'in muvattasını şerh eden Şah Veliyullah Dehlevi İmam-ı Malik'in bu görüşü hakkında şöyle söylüyor. Bu görüş Müslüm'ün rivayet ettiği şu hadise muhalif düşmektedir. Kim Ramazan orucunu tutar, Şevval'den de altı gün ilave ederse tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. Yani bizzat muvattayı şerh eden Şah Veliullah Dehlevi diyor ki İmam Malik'in bu görüşü Müslim'de geçen, sahih Müslim'de geçen şu hadise muhaliftir. Kim Ramazan orucunu tutarsa ve şevvaldan da altı gün ilave ederse tüm seneyi oruçlu geçirmiş gibi olur. İmam-ı Şafii şevvaldan altı gün tutmak müstehaptır yani sünnettir peş peşe tutulması ise daha faziletlidir der. Ebu Hanife de bu orucu ister peş peşe, ister aralıklı tutulmasını mekruh görmüştür. Kim? İmam Ebu Hanife. İmam Malik biliyorsunuz bir daha düşünmesinden korkulur ve kerih demiştir. İmam Şafii sünnet olduğunu söylemiştir, peş peşe tutulması daha faziletlidir demiştir. İmam Ebu Hanife ise ister aralıklı, ister peş peşe olsun, bu, bu orucu tutmak mekruhtur demiştir. Ebu Yusuf ise onun talebesi Ebu Yusuf ise arda arda tutmayı mekruh görmüşken ayrı ayrı tutmada bir beis görmemiştir. Alemgiriye isimli fetva kitabında ise mutakhirun hanefiler yani sonradan gelen hanefiler bu orucu tutmada bir beis görmemişlerdir. Yani İmam Ebu Hanife'nin kendisi bunu bunu mekruh görmüştür. Ancak sonradan gelen müteahhirin hanefiler bu orucun tutulmasında bir be'iz görmemişlerdir. Şimdi dikkat edilirse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetiyle sabit olan bir ibadeti. İmam Malik ve Ebu Hanife kendilerine hadis ulaşmadığı için mekruh görürken diğer imamlarda sünnet olduğunu söylemişlerdir. Müslim'in bizlere naklettiği hadis, kendilerine ulaşmış olsaydı, şüphesiz ki onunla amel ederlerdi. Kim? İmam Malik ve İmam Ebu Hanife Rahimahullah. Ee, hani diyor ya, فَاِذَا سَحَّ hadis فَهِيَ مَذْهَب۪ي Hadis sahihse benim mezhebim odur. Dolayısıyla hadis sahihtir ancak bunun sahih olduğu, sahip olarak yani bizim elimizde olduğu gibi tasih edilseydi elbette ki bu imamlarımız bu hadisle amel ederlerdi. Yine i̇mam Malik ilim ve fıkıh ehlinden hiç kimsenin cuma gününün orucunu mekruh görmediğini ve dolayısıyla cuma günü oruç tutmanın güzel bir ibadet olduğunu söylemiştir. Kim? i̇mam Malik rahimahullah. Ne demiş? fıkıh ehlinden hiç kimsenin cuma gününün orucunu mekruh görmediğini ve cuma günü oruç tutmanın güzel bir ibadet olduğunu söylemiştir. İmam Malik'ten nakledilen bu görüşü değerlendiren Dehlevi yine aynı muvattaya şerh yapıyor ve diyor ki Dehlevi, İmam Malik'in bu görüşü de Buhari ve Müslim'in yani muttefakun aleyh beraber rivayet ettikleri şu hadise muhalif düşmektedir. Bir gün öncesinden ve bir gün sonra oruç tutan dışında kimse cuma günü oruç tutmasın. Biliyorsun ve selam eşini e, meymune miydi, ümmüseleme miydi, miydi inanın ki tam hatırlamıyorum. Onu oruçlu olduğunu görüyor cuma günü. Ona diyor ki ne sen dün oruç tutun mu? Diyor ki ne hayır. Peki yarın tutacak mısın? Diyor ki hayır. O zaman orucunu boz diyor. Dolayısıyla Allah Aleyhisselatü Vesselam Muharri ve Müslümin beraber rivayet ettikleri şu hadiste bir gün öncesinden ve bir gün sonra oruç tutan dışında kimse cuma günü oruç tutmasın. İmam-ı de müferiden cuma günü oruç tutulmasını mekruh görmüştür. Yani tek başına cuma tutulmasını e, mekruh görmüştür. de Alemgiriye yani bu hanefilerin bir e, kitabıdır. Alemriye'de yazdığına göre Hanefi mezhebinin Cuma günü tek başına oruç tutulmasını mekruh gördüğüdür. Yine İmam Melik bilmeyerek, unutarak yiyip içen kimsenin orucunun bozulacağını söylemiştir. Dikkat ediyor musunuz? İmam Melik rahimahullah bilmeyerek, unutarak yiyip içen kimsenin orucunun bozulacağını söylemiştir. i̇mam Kurtubi ise, kendisi Malik'i olduğu halde şöyle söyler. İmam Malik, dışındaki tüm alimlere göre, bilmeyerek bir şey yiyip içenin orucu bozulmaz. Doğru olan görüş de budur. Doğrusu, İmam Malik'in bu görüşü, hadise terstir. Çünkü kim oruçlu iken, yer içerse orucu tamdır. Ancak Allah onu, rızıklandırmıştır buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine şükür secdesini emreden hadisler ile amin duasını cehri emreden hadisler de İmam Malik'in almadığı hadislerdendir bu hadisleri burada söylememizin zikretmemizin eee Burada zikretmemizle İmam Malik'in hadislere karşı olma imajını ortaya koyma diye bir gayemiz yoktur. Gayemiz İmam Malik ve diğer imamlara bazı hadislerin ulaşmadığını beyan etmektir. Sünnete uymada titiz olan imamların başında İmam Malik'tir. Nitekim bu konuda şöyle demektedir: Ben bir beşerim. Hata edebildiğim gibi isabet de edebilirim. İçtihadlarımı gözden geçirin. Kitap ve sünnete uyanları alın, uymayanları ise terk edin. Abdullah bin Mesleme el-Kunebi bir defasında İmam, İmam Malik'i ziyaret ettiğini ve ağladığını anlatır. Lütfen buraya dikkat ediniz. Demin İmam Malik'in zikrettiğim sözünü dikkate, dikkate alın ve bundan sonraki kısmına da dikkat ediniz. Diyor ki İmam Malik rahimahullah ben diyor bir beşerim, hata edebilirim, isabet de edebilirim. İştihatlarımı gözden geçirin, kitap ve sünnete uyanları alın, uymayanları ise terk edin. Abdullah bin Mesleme el-Kunebi bir defasında İmam Malik'i ziyaret ettiğini ve ağladığını anlatır. Diyor ki onun yanına girdim, bir baktım İmam Malik rahimahullah oturmuş, gözyaşı döküyor. Ona sebebini sordum, niçin ağlıyorsunuz diye. Şöyle cevap verdi. Keşke her söylediğim kelimeden dolayı bir kırbaç çeseydim. Her söylediğim kelimeden ötürü bir kırbaç çeseydim de din konusunda görüş beyan etmeseydim. Çünkü yeteri kadar delil vardı. Allahu Ekber. İmam Malik Rahimahullah'ın şu hassasiyetini görüyor musunuz? Bir köşede oturmuş, gözyaşı döküyor. Ona sorulduğunda da diyor ki, Keşke diyor, Allah'ın ile ilgili söylediğim her sözden ötürü bir tırbaç yeseydim. Çünkü zaten yeterince delil vardı. Allahu Ekber! İmam Malik bunu söylüyorsa, bugün hevadan konuşanlar, konuşanlar için ne denmelidir? aklını kendine rehber edinen, başkalarını kendine rehber edinen, sapıkları kendine rehber edinen, efendim Kur'an ve sünnetin içini hevasına göre dolduran, onun bunun yoluna uyan, ve gerçekten ilimden nasibi olmadığı halde, televizyon ekranlarında, sağda solda meydanlarda, toplum önünde, insanlara, Sözde Allah'ın dini adına konuşanlara ne demeli? Acaba onlar İmam Malik'in Malik kim olduğunu veya nasıl bir imam olduğunu anlayabilmişler midir? Gerçekten Allah onlara gani gani rahmet etsin. Onlar bu dinin günümüze kadar ulaşmasında, korunmasında ellerinden gelen çabayı ortaya koydular. Demin Maliki mezhebinin amel etmediği hadislerden bazılarını zikrettik. Şafii mezhebine bakalım. İmam Şafii sünnete, sünnete ittiba eden imamlardandır. Yani sünnete bağlı imamlardan birisidir. Risalesini şerh ve tahkik eden Muhammed Şakir şöyle söylüyor. Bir alimin diğer bir alimi taklit etmesi uygun olsaydı şüphesiz İmam Şafii taklit edilecek imamların başında gelecekti. Allahu Ekber. İfrata varmadan ve aşırılığa kaçmadan diyorum ki, Kur'an ve sünneti anlama konusunda İmam-ı Şafii gibi başka bir alim yetişmemiştir. Ve yani Ben bunu söylerken diyor, hiçbir şekilde ifrat ve aşırılığa da kaçmıyorum diyor. Kim? Muhammed, Şakir, İmam-ı Şafii'nin isalesine yaptığı, şerh ve tahkikte. Gerçekten bu konuda İmam Şafii yani gerçekten derler ki uyulmaya en uygun olan kişidir. Buna rağmen bütün hadislerin kendisine ulaştığı iddia edilemez. Zaten onun da böyle bir iddiası yoktu. Şankiti Adva'ul beyanda İmam Şafi'ye ulaşmayan ve yabancı kadınlara dokunmakla abdestin bozulacağını söyleyen hadislerden bazılarını zikretmiştir. İmam-ı Şafi, yabancı kadına el değmekle abdestin bozulacağı görüşündedir. Ve demin bu konuyu yukarıda izah ettim daha iyi anlaşılması için. Yine aynı şekilde... Ayşe radiyallahu anh'a diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde uyuyordum. Ayaklarım kıble tarafına düşüyordu. Secdeye varınca ayaklarıma dokunuyor. Ben de onları çekiyordum. Kıyam edince tekrar uzatıyordum. Bu konuda en kuvvetli hadistir, en kuvvetli delildir diyorlar. Yine Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarını öptükten sonra abdest almadan namaz kılmasın. Bir üçüncüsü Müslüm'ün rivayet ettiği Ümîne Aişe radıyallahu anh'in şu hadisi: Gece Rasûlü Sâdî ve s.elemi yatakta bulan, bulmayınca onu aramaya başladım. Namaz kılarken elim ayağına değdi. O namaz kılmaya devam ediyordu. Bu kuvvetli delillerden olacak ki Nevevi e, rasûlül Mesail isimli eserinde şehvet olmadan kadına dokunmanın abdesti bozmayacağını söylemiştir. Nevevi de biliyorsunuz. Şafii alimlerden birisidir. Allah ona rahmet etsin. Dolayısıyla o diyor ki şehvet olmadan kadına dokunmak abdesti bozmaz ve kendi imamına bu konuda muhalefet etmektedir. Hanbeli mezhebinin amel etmediği hadislere bakacak olursak, Muhammed Emin Şankiti misal babında şu hadisi zikreder. Kim şek günü oruç tutarsa Ebu Kasım'a yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a isyan etmiştir. Hadis Buhari'de savun babında geçiyor. Yani oruç babında geçiyor. Şek günü hilalin görülmediği Şaban ayının 30. günüdür. Ahmed ibn Hanbel, Yukarıdaki hadise rağmen ihtiyat için şek gününde oruç tutulmasını söyler. Allah Resulü vasailem buyuruyor ki bu arada geçen bu hadiste kim şek günü orucunu tutarsa bu Kasım'a isyan etmiştir. Ahmed bin Hanbel el diyor ki e, ihtiyat için şek günü orucu tutulabilir. Yani Şabanın 30. günü hani Şaban Şabanı 30'a tamamlandığı gün. Şüphe edilir ya, yani hava kapalıdır, işte e, hilal görünmemiştir, Ramazan mı değil mi? Şek günü ihtiyaten tutulabilir demiştir. Allah ona rahmet etsin. Evet. Ve son olarak mezhep konusunda dikkat edilmesi gereken bazı hususları hatırlatıp inşallah dersi noktalayacağız. Mezheb bir müştehidin iştihatları doğrultusunda hareket etmek anlamındadır. İslam, mezheplerinin İslam'a olan hizmetleri küçümsenmeyecek seviyededir. Birçok konuda olduğu gibi, mezhepler konusunda da maalesef ifrat ve tefride gidilmiştir. Mezheplerin her iştihadını değişmeyen, vahiy olarak telakki eden mutaasıplar olduğu gibi, Onların varlığını İslam için felaket kabul edenler de olmuştur. Bu konuda elbette ki itidal esastır. Bu hususta takip edilecek en ılımlı yol şu ifade edeceğimiz, ifade edeceğimiz noktalara dikkat çekerek ortaya çıkacaktır. Mesela hatırlarsanız daha önce ittiba ve taklid arasındaki fark işte delile uymadaki e, önem veya efendime e, e, e, söyleyeyim aynı delil geldiği zaman hani su bulunduğunda teyemmümün bozulması gibi olduğunu ve buna benzer ifade etmiştik. İslam mezhepleri yeni bir din getirmemişlerdir. Onlar İslam dininin kaynaklarını izah etmiş ve yorumlamışlardır. İki, Kur'an ve sünnet asıldır. Tüm mezheplerden daha şümmüllüdürler. Kim söylüyor? Abdülkerim Zeydan söylüyor bunları. Diyor ki Kur'an ve sünnet asıldır. Tüm mezheplerden daha şümmüllüdürler. Hiçbir mezhep, Kur'an ve sünnetten daha geniş açıklama getirmemiştir. Kur'an ve sünnet asıl, mezhepler ise izah ve yorumdur. Öncelik asıl olan kitap ve sünnettir. Fıru için asıl terk edilmez. Füru için, Asıl terk edilmez. İslam tüm mezheplerin üstündedir. Yani üçüncü olarak, İslam tüm mezheplerin üstündedir. Hiçbir mezhep İslam'ın üstünde telakki edilemez. Dikkat ediniz, Allah ve Resulünün önüne geçmeyiniz diyor ayette. Allah ve Resulü'nün aleyhissalatü vesselam önüne geçmeyin. İslam tüm mezheplerin üstündedir. Hiçbir mezhep İslam'ın üstünde telakki edilmez. Ve az önce yine Kerim Zeyda'nın söylediği gibi diyor ki asıl olan Kur'an ve sünnettir. Furu için asıl terk edilmez. Dördüncüsü mezhebe ittiba etmekten gaye Allah ve Resulü aleyhissalatü vesselam'ın emirlerini öğrenmektir. Kitap ve sünnete muhalif bir görüş. Gerekli araştırmayı yaptıktan sonra terk edilir ve onlarla amel edilir. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُوْدَ وَيَتَّبِ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِنِينَ Allah Azze ve Celle diyor hak kendisine ap açık belli olduktan sonra kim Rasule muhalefet ederse aleyhisselatü vesselam ve müminlerin yolundan yüz çevirirse نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّهِ onu gittiği yolda tek başına bırakırız ve cehenneme süreriz ne kötü bir varış yeridir. Dolayısıyla burada e, ne mezhebi, ne herhangi bir armayı, ne herhangi bir logoyu, ne herhangi bir sancağı, ne herhangi bir ismi, ne herhangi bir üstadı yücelterek Kur'an ve sünnetin üstünde tutmak helal değildir. Bütün bu anlattıklarımız konudan çıkartılacak. Dersler ve itidal yoludur bunlar. Bir mezhebe bağlı olmak demek, onun tüm görüşlerini almak değildir. Delili en yakın mezhebin görüşüyle amel edilir. Bir mezhebe bağlı olmak demek, onun tüm görüşlerini almak değildir. Delili en yakın mezhebin görüşüyle amel edilir. Yani hangisinin delili sahihse, Hangisinin hujjeti kaimse ne yapılır? Ee, o kişinin hücceti ile getirdiği nasla, delille amel edilir. Çünkü bizi bağlayan şahıslar değil, delillerdir. Burada, daha önce de e, ifade ettik, daha önce de söyledik bunu. E, nas'ın varlığında iştihad batıldır. Dolayısıyla iştihad eden bir alim Nas'a rağmen iştihad yapmamıştır. Ancak Nas'ın varlığından haberi olmadığından ya da yukarıda saydığımız altı sebepten ötürü o altı sebepten ötürü o Nas kendisinde mevcut değildir ve da müracaat etmiştir. Ancak muttebi için böyle değildir. Muttebi nedir? Muttebi bakar. Muttebi bakar kendi e, imamı hata etmiş. Kendi mezhebi bu konuda hata etmiş. Hemen ne yapar? Kendisi gider delile dayanır. Aynı namaz kılarken bakacak kendi mezhebinde bazı sünnetler var, kendi mezhebinde yok. Başka mezhepler de var. Ne yapacak? O mezhepte, mezhepteki sünnetleri alıp kendisi uygulayacak. Niye? Çünkü sünnet kendisi içindir. Sünnet bizzat hüccetin kendisidir. Onu kaim edecek. Kendi mezhebinde olmaması ona veya uymasında, uyup uyumamasında özgürdür manasını çıkarmaz. Dolayısıyla ne yapar? Kendi mezhebinin e, yok saydığı veya göremediği, deliline ulaşmadığı sünnetlere kendisi ulaşmıştır. Ümmet elhamdülillah bu çalışmayı yapıp ortaya koymuştur. Dolayısıyla onunla amel eder. Veya kendi mezhebine bakar. Bir takım başka mezheplerde olmayan ama kendi mezhebinde olan bid'atler var. Ne yapar? Bu bid'atlerden de sakınır, onları terk eder. Çünkü Allah ve Vesselam şöyle buyuruyor. وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا işlerin en kötüsü sonradan uydurulanlardır. Bir altıncısı, Abdülkerim Zeyda'nın saydığı bir altıncı madde ise, mezhebe ittiba etmede kesinlikle taassuba gitmemek. Mezheplerin kitap ve sünneti, nesheden müesseseler olmadığını bilmemiz gerekir. Gerçekten çok önemli bir söz. Mezhebe ittiba etmede taassuba kesinlikle gidilmemeli, kesinlikle gidilmemeli, mezheplerin kitap ve sünneti nesheden müesseseler olmadığını bilmemiz gerekir. Yani mezhepler sünneti ortadan kaldırmak için veya sünneti neshetmek için gelmemişlerdir. Dolayısıyla bu sünneti mezhebi yanlış algılamaktır. Hani size daha önce örneğini verdiğim İmama diyorum ki ne, niçin amin demiyorsun namazda? Sen amin de diyorum. Biz de sana tabiiz. Bak yüz kişi var senin arkanda. Allah sallallahu ve selam diyor ki kim amin derse onun amin demesi meleklerin amin deyişine denk gelirse Allah Azza ve celle onların günahlarını bağışlar. Veyahut Yahudiler sizin iki şeyinizi çok kıskanır. Birisi selam bir diğeri de namazda amin deyişiniz. Hocam bunlar sahih mi? Evet sahih diyor. E peki niçin yapmıyorsunuz? Hanefi'de yok diyor bu. Var mı böyle bir anlayış arkadaşlar? Yani ne yaptı? İmam Ebu Hanife'nin ismini zikretti. Hemen bu hadisin önüne bir kalkan olarak çıkardı ve sanki bu hadisin hükmünü sildi. Gerçekten mezhepler mezhepler ee, Kur'an ve sünneti nesheden Kur'an ve Sünnet'i ortadan kaldıran müesseseler değildirler. Yine ihtilafı garipsememek gerek. Çünkü İslami naslar ve insan aklının değişik yaratılmış olması gereği gibi yani insanın değişik şekilde değişik akıl seviyelerine sahip olmasından ötürü ve değişik yaratılmış yaratılmışta olmasından ötürü ihtilaflar kaçınılmazdır. Önemli olan bu ihtilafları kin, fitne ve taasuba yöneltmemektir. Tabi bizim buradan kastımız muteber ihtilaflardır. Yoksa Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın sapık fırkalarla olan ihtilafı değildir. Bizim burada e, konumuzun başından beri isimlerini zikrettiğimiz mezhep imamlarıyla alakalı ve bunların bunlara ittiva edilmesiyle alakalı söylemekteyiz. Ne yapabiliriz? müştehitlerimizin bizlere bırakmış oldukları muazzam mirastan istifade edebiliriz ve onları rahmetle almalıyız. Çünkü onlar isabet etme ile etmeme durumlarında da ecir alırlar. İştihat seviyesine ulaşmamış Müslümanların muteber mezheplerden biriyle amel etmeleri gerekir. Ancak bunu yaparken dediğimiz gibi ittiba yolunu, onun delilini bilerek, delilini bilerek. Çünkü ama bu Hanife en vasiti diyor ki Allah ona rahmet etsin. Şu sözüyle yani her şeyi ortaya koyuyor. Nereden aldığımızı bilmeden görüşümüzle amel etmesi hiç kimseye helal değildir. Ve benzeri. Dolayısıyla orada hata ettiği yerde onu terk edecek ancak isabet ettiği yerlerde ona uyacak. Son olarak yani 10. şunu söyleyebiliriz. İslam için mezhebin feda edilebileceğini ama mezhep için İslam'ın feda edilemeyeceğini bilmemiz gerekir. İslam için mezhebin feda edilebileceğini ama mezhep için İslam'ın feda edilebileceğini de bilmek gerekir. Ancak bunlar birbirine zıt kurumlar değildir. Ancak bunlar dini, bize ulaştırma gayretinde olan, hakka isabet etme konusunda gayret ortaya koyan müştehit imamlarımızdır. Allah onlardan razı olsun. Ne yapabiliriz demiştik? Müslümanlar olarak, fevri olarak ele alacağımız meselelerimiz olduğu gibi uzun mesafede çözülecek meselelerimiz de var. Alimlerin ele alacağı hususlar olduğu gibi, avamın Mesul olduğu konularda var. Müslümanlardan elbette ki ihtisas edenler olacak. Özellikle selefin ihtilaflarından yararlanma cihetine gidilecek ihtilafları bilmeyenler alimlerden sayılmamışlardır. Demin dedik ya, hani müştehid olmak için tüm hadisleri bilme şartı yok ancak ihtilafları bilmek gerekir. Çünkü ihtilafları bilmeyen alim kabul edilmez. Öncelikle Müslümanlar başta Kur'an ve sünneti öğrenmelidirler. Onun üzerinde düşünmelidirler. Müslümanlar bid'at ve hurafelere karşı çıkmalı, onlarla mücadele etmelidirler. Yine Müslümanlar taassup hastalık ve hastalıklarından kurtulmaya mutlaka bir yerde sebat görecek göstereceklerse de bunu İslam'da ve kesin naslarda göstermelidirler. Kur'an ve sünnette sık sık geçen zulüm, küfür, tevhid, bid'at mefhumları üzerinde önemle durulmalı ve Müslümanlara bu anlatılmalıdır. Her iki dünyada, kurtuluşun sadece İslam diniyle gerçekleşeceği hakikati konusunda Müslümanlar bilgilenmelidirler. İslam'ın tam olarak uygulanacağı beldeler, kentler, ülkeler meydana gelmelidir. Her zaman Cehalet, donukluk ve geri kalmışlık ile mücadele edilmelidir. Ve yine İslam'ı hayatında tatbik edecek fertler yetiştirilmelidir. Müslümanlar arasında kardeşlik bağlarını pekiştirmek, onları ayrılık ve bölünmeye sebep olacak ihtilaf, ırkçılık, mezhepçilik, bölgecilik gibi fitnelerden uzaklaştırmak. Tabi biliyorsunuz bu mezhepçilik derken biz yani şimdi, ee, bunu bunu özellikle ifade edelim ee, olduğu gibi ifade edelim o da şöyle yani hani mesela kimisi çıkıyor diyorlar ki şii sünni ayrımı yapmayalım diyorlar işte mezhep ayrımı yapmayalım yani gerçekten biz mezhep ayrımı yapmıyoruz biz mezhep ayrımı yapmıyoruz ancak biz e, şiiliği mezhep olarak görmediğimizden o bir ayrı bir yol ayrı bir akide olduğu için bir imam bir imam e, imam arkadaş yani hatta gerçekten arkadaşım e, bana dedi ki Şii-Sünni ayrımı yapmayalım dedi. Hani ben biraz e, maalesef yani bölgede yapılan fitneleri bahsediyordum. Dedi ki Şii-Sünni ayrımı yapmayalım. Ben de dedim ki ne? Vallahi bu sözü söyleyenler ne Şii'liği biliyor ne Sünneliği biliyor. Siz bu sözü söylerken şiiliği de anlamamışsınız, sünniliği de anlamamışsınız. Eğer siz anlasaydınız bu ikisini bir yerde tutamayacağınızı bilirdiniz. Ve gerçekten e, bu böyle. E, doğrusu bizim burada kastımız ashabın yoluna uyan, e, müştehit imamlarımızın yoluna uyarken herhangi bir fitneye, herhangi bir ayrılığa veya Müslümanların arasını ayıracak e, tutum ve davranışlardan uzak olmanın olunması gerektiğinin önemini vurguluyoruz. Evet. Ee... Gerçi bilmiyorum ben e, san zannediyorum bir 10-15 dakika mı alır daha 15 dakika biraz uzattım mı ikinci bölümü e, devam edelim mi yani çünkü ben bitirmek istiyordum bu konuyu e, he, devam edelim mi yani son bir iki devam etmekte sakınca yoksa inşallah edelim yani ben istiyorum ki arkadaşlar Algılasınlar kimseye zulmetmeyeyim. Hadisle amel etmede ölçü deyip inşallah e, son olarak toparlamam gerekiyor. Sözlük olarak hadis, tasdih maslarından türetilmiş bir isim olup haber verme manasına gelir. Terim olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e nispet edilen söz, fiil ve ikrardan ibarettir. Hadis ve aynı anlama gelen sünnetin, Kur'an'dan sonra İslam'ın ikinci kaynağı olduğu hususunda herhangi bir ihtilaf bilmiyoruz. Yani Kur'an ve sünnet, Kur'an ve sünnet e, bizzat İslam'ın temel kaynağıdırlar. Kur'an, İslam'ın tartışılmaz esası, sünnet de onun pratikte olan uygulamasıdır. Kur'an, Allah'a itaat etmeye davet ederken, onunla beraber Resulullah ve Vesselam'e itaat etmeye de davet etmiştir. Hatırlayınız bu hadisleri dersin başında okumuştuk. Ya yuha lzinen amenu ateu llaha ve ateu rrasul ve ulul emr minkum ayeti mesela Nisa suresi 59. ayet veya Ali İmran 31. ayet kul in kuntum tuhibunallaha fattabiuuni de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyurun ki yuhibbukumullah Allah da sizi sevsin. ve yine men Rasul rasule faqad ata'allaha ve buna benzer bir sürü, bir sürü hadis var. Allah azza ve Celle, yani kitap ve hikmet, yani hikmetten kasıt sünnet. Dolayısıyla bu ikisinin arasını birbirinden ayıran zalimdir. Hatta kimisi ne yaptılar? Ayırmadılar ikisinin arasını. Yani Kur'an ve sünneti birbirinden ayırmadılar. Ancak birbirinden uzaklaştırdılar. yeni sünnet dediler ama, yani sünnet deyince böyle, ifade anlamında yani sünnet deyince hani sanki hani çok tabi beni bağlamaz hani farz denince veya Kur'an deyince bağlayıcı gibi bir şey kondu sünnete. Yani farz eşittir sünnet mi? Sünnet ya da farzdan sonraki şey midir? Yoksa kişi muhayyer midir bunu yapmakta? Halbuki biz bununla ilgili hadisleri de söyledik. Az önce ismi geçti. Yine Ahzab suresi 36. ayet. Ee, ve kana li mu'mini ve la mu'mineti iza kadallahu ve resuluhu amran an yekuna lehum khiyaratun min emrihim Allah ve resulü bir konuda hüküm verdiği zaman mümin erkek ve mümin kadın tercih yapma hakkına sahip değillerdir. Yani demiyor demiyor ki yani Allah bir konuda hüküm verdiği zaman Allah ve resulü fe in tenazatu fi şey'in ferudduhu ila'llahi ve'r-resul. Bir konuda anlaşmazlığa düştüğünüz zaman onu Allah ve resulüne götürün. Dolayısıyla burada burada e, Kur'an ve sünnet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde e, Kur'an ve sünnet temel hüccettir, esastır. Bu anlamda Allah Azze ve Celle e, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ümmü Ayşe tanımlarken diyor ki o Kur'an'ın pratik şeklidir. Yani ya da siz hiç Kur'an okumadınız mı? Yine Allah s.a.v. bir ayet cellede diyor ki aralarında hükmetmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman inananların sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleridir. İşte bunlar felaha erenlerin ta kendileridir. Ebu Bekir r.a. Herhangi bir meseleyi Kur'an'da bulamayınca Resulullah a.s.v.'in tatbikatına bakar, bir şey buldu ise onunla hükmederdi. Onda da bulamayınca Müslümanlara haber verir. Bana şöyle bir dava gelmiştir. Ben Kur'an ve sünnette onunla ilgili herhangi bir şey görmedim. İçinizde bu konuyla ilgili bir şey bilen varsa söylesin. Ashabtan bilen varsa çıkardı ve ona Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, uygulamasından veya sözünden haber verirdi. O bunu görünce de derdi ki, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini muhafaza edenleri aramızda bulunduran Rabbimize hamdolsun. Dikkat ediniz, Kur'an'a bakıyor, kendi sünnet bilgisine bakıyor, yine bir şey bulamayınca ashabı topluyor, onlara soruyor. Ve delil ortaya çıkınca da Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini muhafaza edenleri aramızda bulunduran Rabbimize hamdolsun. Gerçekten bu çok büyük bir şükür sebebidir. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü ve Vesselam'ın gerçekten sahih hadisleri, sünneti bize ulaşmamış olsaydı gerçekten Kur'an'ın elimizde olması ile biz Hakk'a ulaşamazdık. Biz Hakk'a ulaşamazdık. Gerçekten sünnetsiz, bugün sünnet elinde olmadan bazı zındıklar diyeceğim. Çünkü o gün böyle izledim. Bu ismi yazdım. E, Böyle isimlerini bile almak istemiyorum. Öztürk denilen şahıs ee, diyor ki Buhari diyor ne yaptıysa Buhari yaptı bu dine diyor ve Buhari'ye hakaretlerde bulunuyor. Gerçekten Allah Azze ve Celle onu öyle nasipsiz kılmış ki şerrı yüzüne yansıdığı gibi kini öfkesi de ağzına yansımaktadır. Aynı Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var o geliyor aklıma. Diyor ya kininizden ölün, kininizden ölün. Bizim bunlara diyeceğimiz şey bu. Allah Azza ve Celle o, o e, mübarek sünneti senden uzak tutmuş ve seni bundan nasipsiz kılmışsa biz sana ne yapalım? Ancak bu, e, bu sefih kimseler için çok da dikkate almayız. Ancak bunlar diyor ki ne? ben Kur'an diyorum onlar bu diyor. Yani bir de böyle bir kelime oyunu yapıyor. Allah Sallallahu Vesselam diyor sizin için en çok korktuğum dilini iyi kullanan münafıktır. Evet. Bütün müştehitlerin ilk planda müracaat ettikleri merci, Kur'an ve sünnettir. Hiçbir Müslüman, Kur'an'ın ilk merci kaynağı olduğunda şüpheye düşmez. Sünnette zaten Kur'an'ın pratik bir halidir. Kur'an, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalefet edenleri fitne, fesat ve acıklı bir azap ile tehdit etmiştir. Dikkat ediniz, Kur'an, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine muhalefet edenleri, fitne, fesat ve acıklı azap ile tehdit etmiştir. Az önce okudum Nisa 115. ayette buna delildir. Ve nüslih cehennem vesâet Gideceği yer cehennemdir, ne kötü gidiş yeridir. Nur Suresi 63. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Resulullah'ın emrine aykırı davrananlar, kendilerine bir belanın çarpmasından, yahut onlara acı bir azabın uğramasından sakınsınlar. Nur Suresi 60. Ayet. Peki biz Kur'an'a uyuyoruz diyenler, bu ayeti görmezler mi? Allah Resulü ve Vesselam'e çağırmıyor mu? Ya da Allah Resulü ve Vesselam'ın sünnetini hayatlarında arkaya atanlar, bunlar Allah Subhanehu ve taala'nın Sünnete muhalefet etmenin acıklı bir azap olduğu ayetlerini görmüyorlar mı? Gerçekten Allah'a hamdü Sena ediyoruz ki Rabbimiz bizi senefi selefi menhec ile selefi Menhec ile rızıklandırdı veyahut o nuru o ışığı görecek bize bir, bize bir hidayet bahşetti Allah'a hamdü senalar olsun ne kadar şükretsek azdır. Eğer ashabın anlayışını bizler bilmeseydik, Allah bilir bugün hangi sapıkların peşinde olunulurdu. Allah'a sığınıyoruz. Evet. Ebu Hasan Şazeli diyor ki, tabi İmam Şafii'nin hani aklımı yitirdiğime hükmedin falan demesinden ötürü ya da diyor, hadisten yüz çevirdiğimi görürseniz, benim <gülüyor> deli olduğuma hükmedin demesi. Ebu Hasan Şazeli diyor ki, İçtihatların masumiyeti hakkında herhangi bir güvenceye sahip değiliz. İçtihatların masumiyeti hakkında herhangi bir güvenceye sahip değiliz. Ama kitap ve sünnetin masumiyeti güvence altındadır. Kur'an ve sünnetin masumiyeti güvence altındadır. Kimse demesin Kur'an'ın masumiyeti. Kur'an ve sünnetin masumiyeti güvence altındadır. <gülüyor> Sünnete ittiba etmenin önemini kısaca hatırlattıktan sonra. <gülüyor> evet. Ee, hatırlattıktan sonra ben aslında sonuca gideyim. Çünkü benzer konular var. Ee, i̇nşallah sonuç itibariyle, sonuç itibariyle diyoruz ki, şu soruyu kendimize soralım ve durumumuzu tespit edelim. Şu an kendisini o veya bu mezhepten bu mezhebe nispet eden bizler acaba mezhebimizin yolunu ne kadar biliyor ve takip ediyoruz? Gerçekten bugün yaşandı bu. Yani ben bugün bir yerde bir 3-5 kişilik bir ortamda böyle sordum yani dedim ki siz kimsiniz? Yani kim, neye tabisiniz? Mezhebiniz nedir? Dediler ki biz Hanefiyiz. Dedim ki ne? Kimdir İmam bu Hanife? Birbirlerine dönüp bakmaya başladılar. Birbirlerine dönüp bakmaya başladılar. Hele şükür birkaç dakika sonra birisi İmam-ı Azam mı onu demede bile zorlanıyor ama sorduğun zaman Hanefi'yim diyor. Ve ben de bu soruyu burada soruyorum. Diyorum ki ne? Acaba bizler mezhebimizin yolunu ne kadar biliyoruz? Kendimizi onlara nispet ediyoruz ama ne kadar biliyoruz? Onların akidesini, onların yollarını, delillerini, usullerini ne kadar biliyoruz? İlk 4 hatta 7. asra kadar yazılmış olan eserleri inceleyen biri, bu eserlerin delillendirilmiş olduğunu görür. Biz bu delillerin ne kadarını biliyoruz? İlk 4 hatta 7. asra kadar yazılmış eserleri ense eserleri inceleyen birisi bunların delillendirilmiş olduğunu görecektir. Biz bu delillerin ne kadarını biliyoruz? Ebu Hanife'nin Fıkhul Ekber'ini İmam Ebu Yusuf'un Kitabul Harac'ını, İmam Muhammed'in Siyer'ini, İmam Malik'in Muvatta'sını, İmam Şafii'nin El İmam Ahmed'in El Müsned'ini acaba içimizde kaç kişi okumuş ve biliyordur? Binlerce hadisi kitabına alan ve bir hadisi şerifi kitabına almadan önce abdest alan bu konuda at koşturan ve her hadis için istihareye yatan İmam-ı Buhari'yi ne kadar tanıyoruz? Dikkat ediniz. Bir hadise ulaştığı zaman hadisi kitabına koymadan önce abdest alan ve bunun için istihari, istihareye yatan İmam-ı Buhari'yi ne kadar tanıyoruz? Müslimi ne kadar tanıyoruz? Tirmizi, Nesayi, Ebu Davud, İbn Mace, İbn Hacer ve İbn Recep, Nevevi, İbn Kayyum ve ismini burada saymaktan aciz düşeceğimiz, Allah hepsine rahmet etsin, daha birçok ilim ehlinin eserlerini ve şahsiyetlerini ne kadar biliyoruz? Gerçekten soralım kendimize, biz dinimizi nereden alıyoruz? Son olarak, böyle bir konuyu tercih etme sebebimiz oldukça fazla, ancak birkaçını zikredecek olursak, bir, Donukluktan kurtulmak. Taklitten kurtularak selefin yoluna tabi olmak. Taassuptan ve onun fenalıklarından sakınmak. Neden ilim adamı yetişmediğinin sebeplerini tespit etmek. Dinin ideolojik değil, bir yol, bir usul, bir hayat biçimi olduğunu hatırlamak. Dinimizi nereden aldığımızı bilmek. Şuurlu ve basiret üzere bir kulluk hiç kimsenin sesini ve sözünü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in üstünde tutmamak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'in belirlediği, ashabın, tabiinin, yani selefin takibot ettiği yolda gitmek. Ve ben diyorum ki, Ya Rabbi, İmam Ebu Hanife'ye rahmet et. Ya Rabbi, İmam-ı Şafi'ye rahmet et. i̇mam Malik e ve Ahmet İbni Hanbel'e rahmet et. İsmini bildiğimiz veya bilmediğimiz, daha nice alim, mücahid ve salih kimselerden, dinine yaptıkları hizmetten dolayı razı ol ve merhamet et. Ve bizleri onların yolundan gidenlerden et. Ve bizleri salihlerle birlikte haşret. Bizim bizden öncekilerle ilgili sözümüz, ancak şu ayetin öğrettiği gibidir. Rabbimiz, Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. Haşr suresinin 10. ayeti yüce Rabbimizden diyoruz ki Allahümme cealne ala fehmi Al umme Ya Rabbi bizleri ashabın fehmi üzere kıl ashabın anlayışı üzere kıl İnşallah ben burada dersi noktalıyorum taklitle ilgili e, ders tamamen yani tamamını biz sonuna ulaştık Allah'a hamdolsun böyle bir çalışma yapmıştık ve ben Acizane önemsiyordum bu çalışmayı ee, Musabi rica etti Ben de burada bunu paylaştım ee, İnşallah e, faydalı olmuştur Bize dua ederseniz e, Seviniriz Allah sizden razı olsun Ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala alihi Muhammed Subhaneke Allahümme bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ent Estağfiruka ve etubu ileyk Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü